Hayırlı akşamlar. Derviş gönüllü bir padişahtan bahsedeceğiz bu akşam. Divan şairleri arasında bir benzeri zor bulunur. Divan sahibi Muhteşem Sultan Muhibbi mahlasıyla şiirde de sultanlığı hak eden kanunu Sultan Süleyman'dan konuşacağız bu sohbetimizde. Üstadım hayatın İnaş birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Merhaba hocam. Muhteşem Sultan. Bu muhteşem sıfatı şahı. muhteşem sıfatını e, hakkıyla taşıyan ve yeryüzünde onu tanıyan herkesin ittifakla öyle söylediği galiba tek insan onun ihtişamı söz götürmez 46 yıl dünyanın tek süper gücü olan Osmanlı Devleti'nin başında bulunmuş 52 devlet kendisine bağlı yeryüzünde yani ondan habersiz kuş uçmuyor desek fazla abartmış olmayız. Ama buna rağmen e, ince ruhlu bir sanatkar. Eğer balı kesirli zati olmasaydı onun divanından daha hacimli bir divandan söz etmeyecektik. Evet. Yani zati hariç birinci. 3.400 gazel. Bugüne kadar muhibbi merhumun yani Kanuni Sultan Süleyman'ın Divanı üzerinde çalışmalar oldu bir iki ama hep e, bir tarafları eksikti. En son Kemal Yavuz Hoca, profesör doktor ve kardeşi Orhan Yavuz birlikte Muhibbi Divanı'nı gayet güzel çıkardılar. Sen de onun üzerinden çalışmışsın evet, gördüm, tebrik ederim. Yani orada artık noksanlar tamamlandı. Bizzat yazarının imzasını Havi Nüsha kütüphanemizde şeref köşesindedir. İftiharla kaydediyorum. Kanuni Sultan Süleyman merhum dediğin gibi ilk cümle olarak söyledin. Derviş meşrep hakikaten ve insanı bu şaşırtıyor. Yani böyle bir siyasi kudretin sahibi böyle bir halet-i ruhiye de nasıl olabilir? Demek ki yani bunlar bu topu bu bu topun kumaşı olanlar hep öyle. Birinci Ahmet merhum torununun oğlu 14. Osmanlı Sultanı Sultan Ahmet Camii'ni de yaptıran adam. Fakat 28 yaşında göçen adam, 14 yaşında tahtta, 28 yaşında kabirde. O da çok önemli bir şairdir. Çok ihtişamlı bir görüntüsüne rağmen devleti temsil sorumluluğu gereği çok ihtişamlı olan kılığına kıyafetine rağmen oturduğu tahtta. Hiç rahat edemeyeceği bir biçimde tasarlanmış, tahtaya temas ediyor vücudu. Yani o rahat etmiyor. Yani rahat nefis için değil. Evet. O gö gösteriş, o güzellik nefse ciro edilmiyor. Maksat devletin itibarı için belki bir şeyler takılıp takıştırılıyor ama evet. kendisi dervişhane yaşıyor. Ee, asıl sultanlığı orada buluyor. Bir şiirinde de bunu görüyoruz. Hemen şiire de girmiş olacağız ama bir şiir söyleyeyim mi? Tabii bir ki hocam buyurun. Onun kanuninin şiirleri dendiğinde ilk akla gelen sıhhat gazelidir haklı olarak. Başka bir şiirinden bir örnek vereceğim ben. İlk beyt o dönemin bir başka önemli şairi katibi tarafından tahmis edilmiş. Artık programımızın takipçileri tahmis nedir falan Biliyor biliyorlar artık. Yani çünkü bu teknik bilgileri de az da olsa söz konusu ediyoruz. Ejderi nefsi helaket şiiri yazdanlık budur kibrini mahvet gönülden şahı merdanlık budur menzilin kafı kanaat eyle hakanlık budur hayuhudan farigol alemde sultanlık budur pendini guşeyle gilmurun Süleymanlık budur son iki mısra Kanuni'ye ait Peki ne diyor yani ee, 16. yüzyılda dünyanın tek süper gücünün başındaki insan şiirinde neden söz ediyor? Nefis canavarını yere ser, ejderi nefsi helaket, şiiri yazdanlık budur. Farsça bir tabir şiir ve yazdan, farsçadan Türkçemize giren kelimeler Allah'ın arslanı olmak odur. Yani, yani mefhumun muhalifinden karşındakini yenmek değil nefse galip olmaktır. Tabi şu anlatacağımı da biliyordu da öyle söyledi şairler. <Gülüyor> Hazreti Ali hasmını yere yatırır, kılıcı kaldırır. Bir saniyeden kısa sürede o kılıç iner ve başı gövdeden ayırır. Yani bunda tereddüt yok. Kaldırdığı halde havadayken yerdekinin yüzüne tükürmesi üzerine yumuşacık kılıcı indirir, kalk der ayağa. O bile şaşırır. Ne oldu sana der yani. Harbin burasında bu aşamada durulur mu? Yani anlayamaz. Bana ettiğin hakaret sebebiyle Bende bir öfke hasıl oldu der Hazreti Ali Efendimiz. Yani kendine ait diyor. Evet araya ben girdim. Bu hissiyatla vurursam korkarım katil olurum. Maksadın dışına çıkmış Eyvallah. olurum. Şimdi burada insanı yaptığı işin mahiyetini değiştiren şey ne? Niyet, kalpteki durum yani öyle bir nefse hakimiyet var. İşte bu hadiseyi biliyor olmalı ki. Nefis canavarını yere ser, Allah'ın arslanı ona derler. Kibrini mahvet gönülden Şah-ı Merdanlık budur. Şah-ı Merdan, o da Hz Ali'ye işaret eder. Kibrinden arındığı için, kibir söz tam mütevazı olduğu için o Şah-ı Merdan'dır. Yiğitlerin önderi demek yani, yiğitlerin lideri demek. Efendim, menzilin kafı kanaat eyle hakanlık budur. Kanaati mekem tut tarz olarak benimse gerçek hakanlık budur. Çok şeye mali sahip olmak, çok, sözünün çok geçmesi değil seni hakan yapan, sultan yapan kanaat sahibi olmandır. Ve artık söz kanuni merhumdadır. <cu> ha <hâ> yuhudan farigol alemde sultanlık budur. Pendini gûşeyle gilmurun süleymanlık budur. Gösterişten tanıdan şatafattan uzak dur. Gerçek hakanlık budur. Adı Süleyman ya, evet. Hazreti Süleyman Peygamber ile aleyhisselam karınca arasındaki Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hadiseye e, telmihle onu hatırlatarak karıncaya kulak ver Süleymanlık budur diyor. Ve dediğin gibi bunu söyleyen adam muazzam bir süper gücün başında. Bugün alacağımız bir ders var. Yani, Nedir hocam? Bugün, <gülüyor> bugün, bugün Allah bazı yetiyor. başarılarımız olabilir. İnsanlar bize aferin diyebilirler. Birinci falan olabiliriz bir yerlerde. Derece girmiş olabiliriz. Ancak bilmeliyiz ki biz aciziz. Yani aklımla, tecrübenle, zekanla, kabiliyetinle diyelim aferin aldın sırtın sıvazlandı. Evet. Kafan çok çalışıyor. Olur ya Allah öyle bir kabiliyet verdi. İyi de güzel kardeşim, boynundan beynine binlerce hat gidiyor, biri tıkansa ya delisin ya ölü. Hangi ilme, hangi akla güveniyorsun sen, neyin var senin? Yani haddini bilmek, mütevazı olmak, burada duruş biçimini şairler ile daha da doğrusu alimler, ariflerden öğreniyoruz, öğrenmeliyiz. Sana verilen bir nimeti, böyle ilim, velev servet, makam neyse bir nimeti inkar etsen olmaz bu küfrana nimettir. Olmaz. Evet. Vereni gücendirirsin. Ama övünsen de olmaz. Kibretmek sana yakışmaz. Ne yapmalı peki? Var ama bu nimet bende. Var ama benim değil. Var ama onun benden farkında, değil. Onu farkında ol. Emanet verildi. Bir müddet duracak bizde can dahil. Ya sen aldığın nefesi vermek üzere alıyorsun ya. Yani ne bu hal yani? İşte bu istatların verdikleri hayat dersi. En azından bu olmalı. Şimdi hocam e, padişah işte savaşlardan savaşlara koşturuyor bir yerlerden bir yerlere ama bu dört bin beyitlik işte ne bileyim üç bin beş yüz beyitlik şey. Nasıl oluyor da yazıyor? Yedişer'den yirmi küsur bin beyit. Çok yani? merak edilecek bir konu. <gülüyor> yani böyle bir ruh dinginliğini, hadi moda değişler. Evet. Bu asude halet ruhiyeyi nerede nasıl bulabiliyorsun? Bu kadar gürültü patırtı risk içinde nasıl oluyor da? Herhalde şiir yazmak çok sakin bir ortam ister. Yani değil mi ya? Öyle öyle düşünüyorum ben. 3-5 yani. bin lira borcun olsa, yarın da çekin olsa, gece uykun kaçar, sabaha kadar tavan sayarsın. Yani bunlar nasıl insanlardır ki? Bunca riske rağmen sakin kalabiliyor, ruh dengesi bozulmuyor, Efendim, hassasiyetini kaybetmiyor. E, alınacak bir derste de o. Bu herhalde yani ancak tahminle bir şey söyleyebilirim. Çünkü ben şiir yazmadığım için o konuda söyleyeceklerim geçersizdir. Hayranlıkla izlemekteyim ve asıl cevabı kendilerinden orada alacağım. Başka Eyla. çaresi yok bunun onlara soracağım. Ama şimdi gitmeden önce burada ancak tahmin edebilirim. Hiçbir şeyi kendinden bilmediği için başarıları kendinden tevfik haktan der ya Allah'tan. Evet. Yani içi rahat o vicdan muhasebesinde müsterih ee, içinde fırtınalar esmiyor. İçi rahat kafası rahat gönlü rahat. Ee, endişe de etmiyor çünkü hayat garantisi var. Ecel gelene kadar kimse ölmüyor. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Lamauta illa bil ecel diyor şair. Ya isbur ala ahvalihi la mauta illa bil ecel diyor Arap şairi. Şu demek yani. Dünyanın patırtısına pabuç bırakma, telaşa düşme, kafaya da takma. Ecel gelmeden ölmezsin. Yani. İşte bitti. Bitti sonuç ortaya. Hazreti yani. Ali Efendimizin harb esnasında söyleyi verdiği iki mısrağı tercüme ile işitiriz. Ölüm geldiği gün ondan korkan ve gelmediği gün ondan korkan kişiye hayret ederim diyor. Geldiği gün korkmanın ne faydası var? Gelmediği gün ortada ölüm yokken bu endişe niye? Yani sana düşen vazifeni yapmak, gayret bizden tevfik haktan derler. Yahut şöyle derler, seferle emrolunduk zaferle değil. Aynen öyle. O yüzden mesela babası Yavuz Sultan Selim merhum, evet. Mısır'ın fethinden sonra ki Osmanlı tarihinde Mısır'ın fethi olağanüstü büyük bir başarıdır. Çok büyük bir iştir. İstanbul e, hilafet merkezi olmuştur yani öyle büyük bir siyasi güç bir karizma elde edilmiştir ki yani tarife sığmaz o seferin dönüşünde sahilde alkış verecek ahalinin toplandığını görünce uzunca müddet açıkta donanmayı bekletiyor alkış duymamak için herkesin sakinleştiği çekildiği ve uyuduğu saatte gizlice saraya giriyor. Ve lütfen dikkat buyurursun alınacak bir ders daha söyleyeyim. Evet hocam. Abi İstanbul'u fethettikten sonra biz 3-4 asır onu kutlamak için bir şey yapmadık yani. Hacet. Ama aşağı yapmadık. Yapmadık. Yani. Şimdi çok yani kutlaması çok olmak bizi saftır aslında yani. yani. Olsun tabii de oradan da alınacak dersler eksik değildir de. Yani Niye alkışlayacaksın diyor Yavuz Merhum. Ben Allah rızası için bir iş yaptım diyor. O, yani o şekilde. Ha, olduysa, ya. <gülüyor> yani bu makbulse ahirette bir karşılığı varsa dünyada nümayiş neyin nesi. Ha yuhudan fari ol alemde sultanlık budur. Bu mısra'nın tam anlamı budur işte. Tam karşılığı Kendisinden hiçbir şey bilmiyor. Yani. Ya, babadan aldı dersi. Babasına çekmiş. Yani o baba ki <gülüyor> Yavuz Merhum fazla süslendi diye 20'li yaşlarında Süleyman, Şehzade Süleyman'ı ya öyle bir azarlıyor ki ya devlet dical'inin karşısında Süleyman diyor bakıyor gayet yakışıklıymış. Sen <gülüyor> Öyle süslenmişsin ki anana giyecek bir şey kalmamış demiş. Yani. Yani süslenmeyi erkeğe yakıştırmıyor. Bu ne demek? Abi dışını süsleme içini süsle. Kendini yetiştir. Kendini, Kendini yetiştir. yetiştir. Zahir harap batın mamur olmak esastır diyor ya. Dışın önemli değil süsleme ama İçini mağmur et. İnsanlar genellikle dışını süsler, içinin harap olduğunu, viran olduğunu görmez. Çünkü insanlar dışa bakıp alkış verirler. Bu çok aldatıcı bir şeydir. Eninde sonunda insan tuzağa düşer. Geçen de bir programımızda zannediyorum bir veya iki, bir değil, iki önceki programda arz etmiştim. Tekrar söyleyeyim. Geleneğin bir dersidir. İnsanlar gençlikte şehvetin, yaşlılıkta şöhretin esiri olur. Allah muhafaza buyursun. Yani tanımadığın tehlikeden kurtulamazsın. Bizimkiler bu dersi veriyorlar. Yani edebiyatımız hayat düsturları manzumesi olarak okunmalı. Ya bunu neden söyledi? Hangi mektepten ders aldı? Yani ne demek istiyor? Söz güzel, vezin uymuş, kafiye tamam, dinlerken hoşuma da gidiyor ama bundan ibaret değil. Bu işin zahiri. Bir de iç tarafı var. İç tarafı var. Şimdi hocam Buyurun. kanun Sultan Süleyman için eğer kudretli bir padişah olmasaydı evet. o da yüzyılda anılan ünlü bir şair olurdu. Yani sultan Diyorsun, olmasaydı yani bile bu dediğim bu. Yani, var. Estağfurullah eğer padişah olmasaydı bile biz onu bugün aynı biçimde belki biraz daha az sıklıklı ama şairliğiyle anıyor olacaktık. Evet. Öyle bir şairi nasıl anmasın? İşte aynı dönemin şairi Baki anlıyor musun? Anlıyorsun. Adam devlet başkanı mıydı? Yani Osmanlı'da bir biyokrat hepsi bu. Yani onun bir de aralarında <gülüyor> enteresan bir şakalaşma var. Şaka da yani bunların şakaları da şimşek gibi çakıyor birader. Minnet hüdaya devleti dünya fena bulur. Baki kalır sahife-i alemde adımız. Baki diyor. Evet. Sultanlar unutulur diyor yani kusura bakma sultanım seni unutacaklar ama bizi yani, acizane yani, <gülüyor> unutmazlar falan. Yani. yani doğruluk payı yüksek. Fakat o da unutulmadı. Nef'i der ki sonra gelen nef'i. Baki merhumun diyor mısraları olmayaydı sultan Süleyman kim anardı bugün diyor. O kadar biraz ağırta, biraz yani abartarak söylüyor. Yani Avrupa'da dahi muhteşem Süleyman diye adına e, bir şeyler yaparken, abideler kurarken şairliğinden haberdar değil. Yani o biraz abartılı. Ama e, doğrudur. Önemli ölçüde doğrudur. Sultan olmasaydı da biz onu Anlıyorum. şair olarak anardık. 3400 gazelin sahibini anarsın arkadaş. Ya bu kaçınılmaz bir şeydir. Ne kadar unutkan olsan bilerek ve isteyerek unutuyor olsan bile ki durumumuz budur bizim. Bilerek unutma bu. Enteresan bir şey. Halbuki unutmak gayri ihtiyaridir. Biz özellikle unutuyoruz. Unutmaya çalışıyoruz ya falan. Da görmemezlikten gelmeye çalışıyoruz. İşte, görmeyelim geliyoruz. de ya. Bu da bir kenarda dursun. <gülüyor> o gazelin devamında sen sorunu ama Tamam hocam gazelin devam edelim. Yani mi? devam derken son. Katibi tahmis etti dedim evet. ya. Çok yakışıklı olmuş da atlamak istemiyorum. Şöyle söylüyor. Katibi Terket hevayı nefsi vardır ahiret. Nefsi nefsi olduğu gün de takim mağfiret. Hak buyurmuş bunu ol şahı Süleyman saltanat. <gülüyor> Nefs hazım ey muhibbi vermegil hayvan sıfat. Zaptı nefset arif ol alemde insanlık budur. Abi anayasa gibi kişisel gelişim dersi ya anayasa maddesi gibi ya. Katibi merhum da tam böyle iyi gitmiş yani üstüne. Katibi nefsin hevasını terk et. Ahiret var. Mahkemeye çıkacak adam. Bunun derdinde olmalı canım. Yani sanık olarak kürsüye çıkacak. Yargılanacaksın yani. Onu unutmadan yaşa. İnsanoğlu bunu unuttuğu zaman tabii kontrol zorlaşıyor değil mi? Yani bu defa işine geleni doğru kabul et. Şimdi başlıyoruz. hani işaret levhaları diye bölüm yaptık ya. Bazen diyorum ki ben arkadaşlara bazı beyitler var ki bunları diyorum. Bir kenara assan desen ki bundan sonra bunların dışına çıkmayacağım. Yeter o adama. sana yeter diyorum yeter yani. Evet. Onu fark ettim yani. Valla bunu her zaman tavsiye ediyoruz. Yani bir her seyircimiz arzu ederiz ki birazcık zahmet tekatlanarak on esaslı beyti ezberlemeli bence yani. De. Böyle demeli ki ya kanuniden şu beyt ezberimde abicim, Baki'den şu, Nabi'den bu falan. Ya hava atar insan <gülüyor> yani değil mi? Ee, bu kültürün mensubusun, neticede mirasçısın, haberdar olmak iyi olur. Ecder ee, i nefsi helak, onu ilk kıtaydı. Katibi terket havayı nefsi vardır ahiret. Şimdi ikinci mısrağa bak. Nefsi nefsi olduğu gün edat hakim ahiret. Herkesin nefsini istediği, çoluğunu, çocuğunu, kardeşini, eşini unuttuğu o anda mağfirete kavuşmak için Allah diye nefsin arzusunu terk et. Çünkü insan ya nefsine esiri olur ya Allah'a kul olur. Efendim, hak buyurmuş bunu ol Şah-ı Süleyman Saltanat. <gülüyor> Bak diyor, böyle. koskoca Sultan Süleyman da söylemiş. İki nokta üst üste, bakalım ne söylemiş. Ne söylemiş. Nefs, hazzın ey muhibbi, vermegil hayvan sıfatı. Zaptı nefset, arif ol, alemde insanlık budur. Şimdi burada muazzam bir ders var. Nefsin istekleri var, ihtiyaçları var. İhtiyaçlarını vermesen, yani mesela aç bıraksan, uykusuz bıraksan, ne bileyim, sıhhatini bozsan bedeninin, zarar versen kendine, bu şikol doğru olmaz. Zulmetmiş olursun, İhtiyacını vermelisin elinden geldiğince ama... İsteğini değil. İstekle ihtiyacını, ihtiyacını. Arayı bunu ayırt edemezsen e, hayatı kayar insanın yani. Ne istiyor? Her şeyi ister. Yani azgundur, Allah'a düşmandır efendim. İlahlık iddiasındadır. Her şeyi ister. İstekleri değil kriter, ihtiyaçları. E, aç bırakma, hasta etme efendim sağlıklı olsun ama isteklerini hesapsızca verdiğin zaman da insanlıktan çıkarsın, nefs hazdın ey muhibbi, vermegil hayvan sıfat, hayvana benzersin diyor. Nefsin istediklerini verersen, ondan bir farkın kalmıyor zaten. Zaptu nefset, arif ol, alemde insanlık budur. İnsanlık dediğin şey budur diyor. Kaldı ki, yani burada da bir e, çentik koyalım yani. Kaldı ki hayvan bile e, doyduktan sonra yemez. Yani, evet. İnsan orada da azgındır yani. Eski bir kültürden bahsederler değil mi? Evet. Kusma taşları varmış. Kaz tüyünü boğazına sokar, kusar, mideyi boşaltır, tekrar gelmiş. Yani. Yani o kadar yani ihtiyaç, zevke, zevke düşkün. İhtiyaç yani gözetilmiyor. istek yani. Hedonist bir tutum yani. Nefsin arzusu, haz, hazcılık. Yani zevk aldığım şey iyidir falan. İşte bu kendi nefsi ilah etmek. Allah'a karşı gelmek, isyan etmek demektir. E, nefsin ihtiyaçlarını ver ama isteklerini verme İnsanlık budur diyor. Zaptı nefset, arif ol, alemde insanlık budur. Şimdi her hafta müşairlerden e, konuşurken mutlaka şiirle alakalı böyle ince şeyler çıkıyor. E, padişah şair olunca fetvayı bile şiirle soruyor. Zemmilli <gülüyor> Ali Efendi'ye Ali Efendi bir fetva soruyor. Yani bu şairliğin katmış olduğu bir şey olsa gerek o da cevabı zaten şiirle. Bir rivayet diyor. muhteliftir. bu Suud Efendi diyen de vardır. Önemli evet. değil orası. Evet neyi hatırladın? Ağaç, karınca mı? Oku bakayım. <gülüyor> ee, Dırahta ger sarmış olsa karınca zarar var mı karıncayı kırınca diyor muhipbi? Soru. Soru. Ağaça, karınca musallat olsa e, onu gidermek için bir tedbir alsam karıncaları ortadan kaldıracak. Mesela kireç. Öyledir halen de geçerlidir. Telef onları. etsek. Telef etsek izin var mıdır diye sordu. Şimdi bunu şiirle soruyor şair olduğu için. Evet. Cevap da geliyor şiirle ne diyor? Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Ya, yaparsın Sultanım helaldir de. <gülüyor> Fakat hesap verirsin, hesaba çekilirsin. Valla aşırı bir yorum olarak görülür mü bilmem ama bu cevaptan benim anladığım şu. Ağaçlara karınca saldırınca onlardan kurtulmak için ne yapılması gerektiğini herkes bilir. Kanuni Sultan Süleyman da bilir. Yani kireç bunu giderir. Bunun helal olduğu da bilinir. Yani zarar veren hayvanı yakmadan, boğmadan, eziyet etmeden, işkence etmeden ortadan kaldırmak, gidermek, zararı gidermek caiz buna izin ver bilerek soruyor. Cevabı veren de biliyor mesela, meseleyi ama o vesileyle şöyle bir ikazda bulunuyor. Sultanım helaldir ama biliyorsun helalin hesabı var. Eyvallah. Şimdi yaşarken şunu unutmamalıyız. Abi helalsa mesele yok. Değil. Haramın azabı var. Helalin hesabı, helal var. hesabı var. Helal tamam ama yine de sorulur. Niye yaptın bu helali? Bu izin verilen şeyden uzak durabilirdin. Yani ben seninleydim. Sen kiminleydin? Allah-u kuluna onu sorar. Helal, de, helal tamam da farz değil ya. Evet, Vacip başka değil. Bir yani, helal İz, izin var. Biraz geri durabilirdin. Yani iki kat elbisesi var diye Hazreti Ömer halif, valisini çağırıyor. Sigaya çekiyor. Yani iki kat elbise haram mı hayır helal. Helal da ya sen yöneticisin diyor. Bir kat neyine yetmiyor diyor. <gülüyor> yani süs mü yapıyorsun gösteriş ne? mi yapıyorsun diyor. Yani helalın hesabı var. Buradaki ikaz asıl o. Ee, sorulacaktır yani. Bu helali niye kullandın? Niyet ne? Çünkü... Bizde temel mesele niçin niçin sorusu now how değil now why niçin sorusu bizde çok önemlidir medeniyetimizi tarif eden ayırt eden e, en önemli kriter olarak bunu söyleyebiliriz bizde e, temel soru niçin diploma edindim e niçin silahım var niçin Eşkiyada da var silah evliyada da var servet alimde de var zalimde de var İlim tahsil ettim. İyi de nerede kullandın ilmini? Yani ilmiyle insanları mahveden yok mu? Çok. Atom bombasını yapan adamın ilmi Bilmiyorum az mıydı? Ne yaptı peki? Kaç milyon insan ölecek? Bir deneyelim dedi yani. Keyfe bak. Zevk için adam öldürüyor. Ve ondan sonra da insanlığa bir ders. Yani işte biz de o temel soru unutulmamalı. Hesaba çekileceğiz. Yani gaflet, gaflet insana yakışmaz. Aşık uyumaz diyor şair Hafız-ı Şirazi. Aşık uyumaz. Aşık uyumaz. Uyusaydı kervanı kaçırırdı Mecnun diyor. Ben de Mevla derdindeyim diyor bu dünyada. Kalbimin tiktakları beni ikaz ediyor diyor. Aşığa uyku yasak diyor. Gaflet olmaz yani. İşte şairlerimizin hatırlattıkları. Eyvallah. Şimdi hocam <gülüyor> e, Yahya Bey'in e, Muhibbi'nin meşhur şiirine. Hangi Yahya Bey? Ha, taş. taş Taştır. Yapmış. Yapmış. Taşir. Taşir. Taşir. Taşir neydi? Yarıp araya girilen üç mısra evet, diyorduk. Üç taşir onlama. onlama. Evet. Ben başka bir örnek bilmiyorum. Evet. Görmedim. Böyle bir sistem yok yani. yani. Vardır da başka örneğe ben rastlamadım henüz. Yaşımız da epey ilerledi. Kanuni'nin o meşhur gazeline taşir yapıyor. Yani her beyte 8 er mısra ekleyerek onlu tamam. kıtalar meydana getiriyor. En meşhur beyti halk için de muhteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu beyte Taşlıcalı Yahya'nın yaptığı taşiir onlama nedir? Okuyorum. Buyurun. Işte. Sen oradan takip et. Yanlış Ayıp oldu düzelt. <gülüyor> Hasta olmak Güşümali Hazreti İzzet gibi. Her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi. Daima bir kişi göre gelmez refahiyet gibi. Naleler güya derayı ruhleti rahat gibi. dar Darı dünya cayı firkat menzili mihnet gibi. Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi. Sağlığın dünyada yok yine de suret gibi. Matlaı şahı cihanın maşrik hikmet gibi. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya evet, devlet evet, cihanda evet. bir nefes sıhhat gibi. gibi. Oldukça yalın bir Türkçeyle yazılmış. Yani 16. yüzyı 1583'tür Tahşıcalı Yahya'nın vefatı. Ama günümüze birazcık izah ihtiyacıyla geldi. Evet. Hasta olmak göğüşü mali Hazreti Özzet gibi çok yakışıklı bir ifade. Allahu Teala'nın kulunun kulağını çekmesi gibi bir şeydir. Şefkat tokadıdır tamam mı diyor. Hasta oldum diye sızlanma. Ya yani başıma bela şikayet geldi. Hiç yani etme. Belaya uğramış gibi yapma. Nimettir. Neden nimettir? İşte <gülüyor> buyurun. Şöyle. Eskiler derler ki Allah sevdiği kuluna 40 gün içinde şu üçünden birini verir. Neyi İllet, kullet, zillet. Hastalık, fakirlik ve itibarsızlık, itilip kakılmak. Üçünden birini 40 gün vermediyse sen o zaman kork. Kendini bir tart. Böyle bir azar şey insan düzgün. Allah göstermesin. İhtiyacsızlık azgınlığa sebep olur. İnsan tabiatı Allah kuluna böyle bir ihtiyaç, onun boynunu bükecek, gözünü yaşartacak bir şey verir ki böylece daha çok dua eder. İnsan tabiatı unutuyor dua etmeyi değil mi? Unutuyor, Sık, unutuyor yani. Rahatlığa geldim. Tamam diye bırakıyor. Yani. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. İşte o hastalığı böyle gör. Bir başka faydası vardır. Sabretmek şartıyla sevap yazılır. <gülüyor> e, şartsız olarak günahları siler. Mü'mine gelen bela. Yani Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam mü'mine şaşılır. Ayağına diken batsa sabreder sevap alır. Gül koklasa şükreder sevap alır. İkisi de birbirinden kardadır. Kâr Gülünden de dikeninden de menfaati var. Yeter ki kulluğunu unutmasın. Sen kulluğunu bil. O Rablığını bilir. Yani sen gelenin ne olduğundan ziyade gönderene bak. Cenab-ı Hakk'ın sana bir hediyesidir. O dönemin diğer şairi bütün tarihimizin en önemli, en üstün şairlerinden biri olan Fuzuli'nin meseleye dair beytiyle açıklama getirelim. Buyurun hocam. Der ki Fuzuli, Belazımın da rahat olduğun izhar eder halka, Felek beyhude har huşkuden gülber giter vermez. Doğrudan söyleyeyim yormadan seyircilerimizi. Dikene bakar çalıdan nefret edersin. Kasım ayında biçimsiz durur hakikaten gül fidanı. Sabredersen o dikenlerin gül habercisi olduğunu anlarsın. Meğer diken görünen gül imiş dersin. Sana gelen bela müstakbel nimetin ambalajıdır aklında bulunsun diyor boşu boşuna, boşu boşuna gelmiyor ya yani. aldanma yani aldanma niye verildi o bela nimet gelecek de ondan haberci. imtihandasın da defteri dol doldur. neyle dolduracaksın defteri işte geldin gidiyorsun hep rahatlı olmaz yani. hep rahatlı olmaz hasta olmak hoşemali hazret Hazreti izzet gibi her kişinin yaldımın alçak eder gurbet gibi Ateşini düşürür diyor ki seni hizaya getirir, kuyruk kulak düşer böyle yelkenler iner. Hakikaten güzel oluyor. Ben yani. <gülüyor> öyle güzel oluyor ki böyle yani acınacak hale geliyorsun. Nisan aciz olduğunu farkına varıyorsun. Farkına zaten. varıyor güzel şey ya. Yani ziyaretine gelenler, sana dua edenler, senden dua isteyenler. Bir de nazın geçiyor hastasın ya. Evet. Etrafta fırın daha da. keyifli Tabii çok güzel bir şey aslında. Her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi. Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi. iç huzurun yoksa dışarıdaki şartlar seni mutlu etmez mesajı var yani. Huzuru içinde arayacaksın kardeşim. Sormuşlar Arif Zat'a efendim ben şurada bulunuyorum şu işteyim şuraya geçsem acaba huzur bulabilir miyim? Kardeşim huzur adı var kendi yok bir zümrüdü anka kuşudur her yer aynıdır buyurmuşlar. Yani, yani. öyle. Yani demek ki bu huzuru içinde bulacaksın. Sen, sen de ara, sen de bul ne varsa. Ortam değişti, olmaz. bindiğin araba değişti, huzur bulamaz. bulamazsın. Olmaz. Daha fazla olmaz. huzursuz olabilirsin hatta. Ağzının tadı kaçabilir hatta. Yani <gülüyor> huzur suhatten önemli derler. Nâleler güya derayu rühleti rahat gibi. Bu mesela, bu Mısra'da çok hoşuma gidiyor. Tahşıcalı Yahya demiş ki burada bize Yahya Bey, hastanın inleyişleri, çok güzel mesajlar içerir hem kendisine hem de orada bulunanlara hatırlatır yolculuğu. Yani, yani. <gülüyor> sani dünyadayız bak. Yani bu saniye, ya ara sıra, ara sıra ya. hastaneyi ziyaret etmeyi tavsiye ederiz. Bir, edelim birbirimize yani. Iyi, tabii. Abi derdim var diye ağlıyorsun. Hastanede öyle şeyler görüyorsun ki ya utanıyorsun derdinden ya. Aynen öyle. Yani, derdim var mı? Ne derdin var? Ayağına diken batmış dert diyor o adam. Yani birisi vardı öyle diyor ayakkabım yok diye üzülüyordum baktım birinin ayağı yok. Aynen öyle. Ee, Bileti görmek lazım. Allahu Teala sana o kadar verdiyse onunla imtihan olmaktasın. Herkes imtihan olur. Naleder güya der ayiruhle'ti rahat gibi şimdiki iki Mısır'a doğrudan taşir yapılan sultana hitap ediyor. Daru, dünya cayu firkat menzilim mehnet gibi devleti bir aleti hengame zahmet gibi. Sultanım dünya evi çile yurdudur. işkence odası gibidir. Burada huzur rahat yok. Hele hele. Bize olsa sana yok. Yani sultan olmak kolay değil. Ya, bu kültür ikliminde, bu coğrafyada, bu medeniyette devletin başında olmak acınacak bir haldir. Çünkü her sıkıntıdan o sorumludur. Adaletten mesuldür. Hazreti Ömer'in makamında oturmaktadır. Adama sorarlar. Devlet makamı bir huzur, bir neşe bahşetmekten ziyade işkence aleti gibidir. Başında kılıç sallanıyor sultanım diyor. Ve onun böyle <gülüyor> ikaz ediyor, nasihat ediyor. Yedinci Mısra'da sözü bize çevirmiş. Bakalım bize ne demek? Sağlığın dünyada yok. Ayine de suret gibi. Diyor ki Abdullah bak sağlıklısın ya. Evet. Şimdi bu lafları sen üstüne almıyorsun ya. Aldanma. Bugün sağlıklısın. Yarın sen de Herkese bir hastalık isabet ediyor. E hiç değiliz ölüm hastalığı. Aynen her öyle. sağlam özürlü adayıdır. Aynen öyle. Yani o yüzden kaçma minderin dışına kulağını aç sana da söylüyorum diyor yani. Baki de unfu hata ey baki mağrur olma kim la cerem her hayyidana irtihal üstündedir demişti aynı manada. Gençliğin enerjisine güvenme e, herkes e, tabut sırasını bekliyor e, diyor yani otobüs gelecek gidecek yani yolcu olduğunu Binip unutma. binip gideceğiz yani <gülüyor> başka bir çözüm bir şeyi yok yani. Sekizinci ve son mısrağına geldik Taşlıcalı'nın. Biraz önce sultanı hani bir şeyler söyledi ya nasihat evet. falan şimdi gönlünü alacak artık. <gülüyor> Matlağı Şahı Cihan'ın maşrıkı hikmet gibi bak diyor Cihan Padişahı'nın giriş beytine. Sanki güneş doğar gibi söylemiş diyor rahmet maşallah. Ne demiş acaba 2 nokta üst üste enter halk içinde muteber bir nesne yok diyorsun. devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yandır erbabı gururu sofi isafi sıfat. Rahat olmak ister isen meskenet de meskenet. Dide gibi şevk nura niyeti başa ilet. Evliyanın ayağı altı olur altı cihet. Maniye işgali haktır bezme ehli masiyet, her libası gafleti kılma hicabı mavfiret, tariki dünyadadır sırrı sürur ahiret, gör ne der Şahı vilayet nur-i ayn-i madilet. kobu ayşu işret için kim fenadır akıbet, yarı bakı isterisen olmaya olma gibi. Bir kıta daha okumuş olduk. Evet. İzinsiz oldu <gülüyor> ama. yani Neticede bu bize ders mahiyetinde oldu. <gülüyor> Orada dediği de şu. Taşlıcalı'nın da kanuni merhumunda ortaklaşa olarak on Mısra'da dedikleri özetin özeti. Kompakt disk olarak söyleyecek olursak. Çıkacağın yolculukta sana lazım olan servet şöhret değil taattır. Evet. Ee, azığını biriktir, keseyi doldur. Ee, uzun bir yoldur. Kendine merhamet et. İnsanı işte kendisiyle yüzleştiren, kendi noksanını görmesini temin eden, ta ata sayet ki her varın hep aynı beyti, aynı dönemin şairi, aşkı de tahmis etti. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Ta ata sayet ki her varın hebadır akıbet, her neşatın ahiri rencu anadır akıbet, Balına el sunma dünyanın beladır akıbet. Kobu ay şu işreti çün kim? Fenadır akıbet. Yarı baki ister isen olma at gibi. Ya azizim bir beyt söylemiş rahmetli sultan. Baki tahmis etmiş aşkı, örfü, Daha da fazlası olmamış. var hocam. Zaten tahmislerinde girse herhalde bir 15-20 puanlık program götürürüz. Allah'a başka hiçbir şey konuya var. girmesek, Kanuni'nin sadece bu gazeli üzerinde yapılan tahmislerle program yapacağız desek 2020'yi falan geçeriz yani. O kadar. O kadar. Bu enteresan bir şey. Bazı gazeller çok şanslıdır. Tahmisleri çok olur. Nabi merhumun on matında da öyledir ya. Yüzlerce tahmis yapılıyor, tanzir yapılıyor. Mektep şi şiirler Usta sağlam, eser büyük ve birçok şair ona özenerek, öykünerek, onu takip ederek eserler veriyorlar. Birbirinden güzel sözler söylüyorlar, hayırda yarışıyorlar. Güzel söze çok ihtiyacımız var Abdullah kardeşim, çok. Yani Hocam. bunaldık modern dünyada. Modern dünyanın şöyle bir problemi var, kendi sorunlarını hiçbir zaman çözemedi. Ama e, yüzyıllar öncesinden bugüne gelen bir Mısır'a, bizim bugün arayıp da bulamadığımız birçok şeyi söylüyor. Şimdi işaret levhaları bölümün ha. için ben bir beyt seçmiştim. İsterseniz bakalım. onu okuyalım hocam. <gülüyor> Zemane halini her giz cihanda kimse bilmiş yok. Zemane halini her giz cihanda kimse bilmiş yok. yok. İçinde nice bin Adem Veli bir kimse gülmüş yok. İçinde bin nice Adem Veli içinde gülmüş yok. Ha. Ne anladın? Yani öyle bir şey ki. Çok renkli işler var. Dünyaya baktım evet. ama. işte gülen eden yok yani. Yok. Gülen yok. Misli isimli bir divan şairi Emrah Gökçe hocamın divanını çalıştığı üstad. Şöyle söyler bu meyanda yani. Aynen. Güldürürse bir vakitte ile eyler tamam. Bunca peygamber ki gelmiş var mı giryan olmadık. Belki bir gün gülersin ama diyor sonunda seni ağlatır diyor. Hüzünle tamamlar bu kadar peygamber geldi. Var mı gülen şöyle bir bak diyor. Misli bunu da anmış olduk. Emrah Gökçe hocamı anmış olduk. Allah ömürlerine bereket versin bu, bu, bu tip hocaların. Yani onlar çalışmasalar biz neyin üzerine çalışacağız değil mi? Ya Zaten muhip ile alakalı <gülüyor> araştırınca çok bir şey çıkmıyor. Evet. belli başlı beyitlerin dışında hiçbir şey yok ortada. Yani. Ya düşünün yani o işte büyük arama motorlarının hepsini arıyorsun falan <gülüyor> hiçbir şey çıkmıyor ama iki tane güzel insan çıkıp o muhip bir divanı tekrar elden geçirip olmayanları Allah Allah. tamamlayıp. Yıllarca çalıştılar biliyorum. Kardeştir onlar. Kemal Yavuz, Orhan Yavuz. Yıllarca çalıştılar ve daha önce çıkmış olmasına rağmen eksik olduğunu biliyorlar tabii. Orijinal lüsfe buldular. Ee, tabii bu kadar zahmet olmadan da bir şey olmuyor. Yani beli çok kan yutar, kan eyleyince bir güher peyda diyor şair usuli. Yani sen diyor Yakut'u görüyor hayran oluyorsun ama diyor o Yakut olama kadar ne zahmetler çektiğini o maden ocağının ne kanlar döküldüğünü neler olduğunu bilmezsin tabii diyor yani. Ortaya bir eser çıktıysa arkasında kan ter vardır mutlaka. Beyt'in tahlili bitti mi bir daha okusana şunu. Zamanı ya. halini her giz cihanda kimse bilmiş yok. İçinde nice bin Adem veli bir kimse gülmüş yok. Dünyayı anlayabilen yok. Çok insan var ama gülen yok. Gülen Şimdi... ağlayan az gülen. Gülen çok, az ağlayan çok derler. Yani ya. o şekilde. <gülüyor> Şimdi hocam bu bölümle alakalı da yine lügatçemizden her giz kelimesi. Bak bakalım her giz. Bakalım her <gülüyor> Her gizimize. <gülüyor> Yine söyleyelim, evet. kelimelerin anlamlarını bulmak için e, mutlaka elimizde mutlu bulunması Rukat, gerekiyor. Elimizde altında mutlaka olacak. Evet. Hergiz asla katiyen hiçbir vakit, hiçbir süratle. Hiçbir suretle, evet. Katiyen ol, evet. Katiyen. Evet. Hergiz. Yani buradaki cümleyi tamamladığımızda, zamanı halini katiyen, cihanda kimse bilmiş yok diyor yani cümleyi tamamladığımızda da ortaya koyuyor. Tevekkül herkisi. ehliyiz cana. Bizim amalimiz yoktur. Müheyyadır bizim için devlet isticalimiz yoktur. Herkes orada geçiyor diye okudum ama geçmiyor. Herkes gelmedi aklıma. Nef'inin yakışıklı bir beyti vardı. Herkes getiremedim işte. Aklıma gelmedi. Ne Şimdi yapayım? Şimdi hocam ben divanı okudum ama Aferin. bir şiire <gülüyor> ben müptela oldum. Biraz okuyayım dedim. Oku bakalım. Onu sizden dinlemek istiyorum. Olur. Size, Mümkünse. Sen bir iki beyt oku. Ben de beğenmeyeyim. Tamam canım. Gah olur mülki cihana hani der gönlüm beni. Geh döner şehri gama derbani der gönlüm beni. Gah olur can mülkünü mamurider mimar dil. Geh harabidüp yıkar viranider gönlüm beni. Peki okuyayım. Şimdi bak. Şiirin yarısı yazmaksa yarısı, yarısı da okumaktır. Şiir okumak için hususi böyle çalışmalı insan. Sen başladın bu işe, Allah bahtını açık etsin. Ne kadar vaktimiz var, bu şiir epey uzun. Son üç dakikamız varmış. Öyle, <gülüyor> öyle mi? Ya <gülüyor> evet. hıvaslı fikre dergahı dönüp hicran eker. Ya şadi dergahı giryan eder gönlüm beni. Anlamını da düşünmesin seyircilerimizden rica edeyim. Boşver manaya güzel bir şey söyledi belli işte. Anlamasak da olur ya bülbül öterken insan manasını merak etmez. Evet değil işte. mi? Ne güzel oku, ötüyor dersin. Cennet anlatıyor işte anlamasan da olur. <gülüyor> <gülüyor> gâh olur anlar rumuzu kâinatı serteser gâh olur bir nutku yok hayvan eder gönlüm beni. Yunus Emre Hazretleri'nin hani yani bazen iğnenin deliğinden mısırı görürüm bazen burnumun ucunu göremem bazen uçarım bazen gelirim demesi bu yani halet ruhiye Elvan, elvan, telvinler, nefsin telvinleri, gitmeler, gelmeler. İnsan ol hakikaten öyledir. Bazen adını söyleyemezsin, bazen de o birden açılır, böyle zihni açılır, kavrayışa. Yani ha, dalgalanmalar var, telatum diyor zaten dalga, deniz evet. dalgası gibi. Gider gelir, gider gelir, İnsanın o haletine işaret etmiş. Ve belli ki bu bir yolculuğun hikayesi. Evet. Bu halleri yaşamış olmasa, yani, Bunları zaten dile getirmeye şansı da. yok ki. Yani. Yaşadı. Uzunca daha şey. devamı bile var hatta. Gâh olur kim hande eyler gül, şen içre gül gibi. Gâh olur bülbül gibi nalan eder gönlüm beni. Bazen diyor gül gibi diyor gülüyorum. Bazen de bülbül gibi ağlıyorum. Aynı insan. Değişir insan hali. Gâh verir atlas kaba hem başıma zerrin külah. Gâh kalender eyleyip üryan eder gönlüm beni. Paha biçilmez külah giydirdiği gibi çıplak dolaştırdığı da olur. Gâh mest olup içirir. Bana aşkın cür asın. Gehkubarı gam verip hayran eder gönlüm beni. Aşkın kadehinden içirir, başım döner böyle uçarım ama bazen de topraklara beler, yuvarlanırım. Yani insan böyle bir şey işte. Ya yani o işte o gönlün o evrelerini o kadar güzel yaşamasa aslında. yani Bir de şimdi şöyle bir şey var. Bunu alsak ya bizim hayatımızda bakarız böyle dalgalı deniz gibi zaten. Yani Aynen. farklı bir şey anlatmıyor. İnsan böyle yani. İns Gah olur serkeşlik eyler başına sultan olup, gah olur bir bende ferman eder gönlüm beni. Bazen sultan olur diyor. Emrini geçirmek bazen de fermana bende olan köle olur diyor. Hem sultan hem köle insan. Gah olur nazm-ı muhibbi'den olur. Gah bir harf anlamaz, nadan eder gönlüm beni. Bazen o nizami e, ünlü şair evet, nizami çok ona hocam. benziyorum o, diyor. Oldu. Bazen de cahil bir harf anlamaz hale düşerim diyor. Yani ne yükselince şımar, ne de düşünce gahret. Haleti ruhiyedir. İnsan böyle bir şey işte ya. Yani. İnsan böyle bir şey. Halimizi bilmeli, aczimizi idrak etmeliyiz. Verilen güzellikler Allahu Teala'nın ihsanı, noksanlıklar bize ait. Amen. Bunu kabul etmeli. Hatasına e, pişman olmalı. Kul kusursuz olmaz. Ama kusurdan sonra Kusursuz e, kul olmaz. Yok. Ama kusurdan sonra artistik yaparsa kaybeder, boynunu bükerse kazanır. Yani hatası sebe sebebiyle bile kazançlı çıkabilir. Boynunu büker, rıza-i ilahi kazanır. Bir kelamı hatırlatalım bu arada. Zillet ve yok, izzet ve kibrene, izzeti nefse ve kibre sebep olan taat dan iyidir. Zillet ve inkisara sebep olan günah. Atavullah tıkılarımızın... İskender'i bitti galiba. Şu tamam teşekkür geldik. ederim. La ben illallah, teşekkür ediyorum Bu akşamda şiirler arasında güzel bir yolculuk yaptık. Sultan olmakla iş bitmez imiş. Şiirleriyle yaşayanlardan Bey'i konuştuk. Haftaya başka bir şairle birlikte olmak üzere. Hayırlı geceler efendim.